Bab-ı sadakatil fıtri, fıtır sadakası. Yani fıtır sadakası, Ramazan-ı Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tane sevinci var Müslümanın buyurmuşlardı. Bir tanesi iftar da oradaki o sevincidir, bir tanesi de Rabbine ulaştığı zaman o zaman yaşayacak. Yani oruçlunun iki tane sevinci var buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Eki imkanı olanlar o sofrayı hazırlıyorlar. Yani mütevazi bir sofra. Soframız mütevazi olacak. Çünkü oruçla kendi varlığımızı, bedenimizi, nefsimizi terbiye ediyoruz. Diyoruz ki, işte bak bu ekmek benim, su benim, çorba benim ama sabahtan akşama kadar yemiyorum. O halde bu nefis benim idaremde değil, senin emrinde ya Rabbi. Hem kendime ait olanları yemiyorsam, Başkasına ait olanları yer miyim? İşte adam kendi hanımıyla birlikte olmuyor. ''El imsâkü anil ekli ve şûrbi <gülüyor> vel cimâi'' Orucu nasıl tarif ediyorduk? ''El anil ekli ve şûrbi vel cimâi'' Yeme, içme, işiyle beraber olmadan kendisini alıkoyuyor adam. Ta ne zaman sahurda başlıyor, imsakta başlıyor, iftara kadar devam ediyor. Eğer bende böyle bir hal varsa, bunlardan uzak duruyorsam Ramazan'dan sonra başkasının eşine, kızına vesairesine döner bakar mıyım ya Rabbi? Kendi eşimle senin talimatın diye bir araya gelmiyorsam İşte bütün bu oluşların, yönelişlerin, kemalatın neticesinde bir bayrama giriyoruz O bayramda herkes sevinsin Şeriatın böyle bir talimatı var Nedir o? Nasıl sevinecekler? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine fıtır sadakası vermeyi emrediyor. Fıtır sadakası vermeyi emrediyor. Hemen sizin orada ikinci sayfada var şerhte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zekatel fıtri alezzekeri vel unsa vel hurri vel abdi Sa'an min tamrin ev sa'an min şairin Ya da Eee Müslim'deki rivayetinde Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri sağan min temrin ev sağan min şairin sonrasında alel abdi vel hurri geliyor. Yani mana şu Farada burada kaddere anlamında takdir etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takdir etti. Ama İmam Şafii buradaki Farzayı bizzat farz kıldı anlamında aldığından dolayı İmam-ı Şafi'ye göre fıtır sadakasının hükmü farzdır. Bize göre vaciptir. Fıtır sadakasını kime takdir etti? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyzzekeri, vel unza, kadın, erkek, vel hurri, vel abdi, hür, sonra vel abdi, köle, sa'an min tamrin, ev sa'an min şahirin. Ya bir sağ hurma olacak veya bir sağ arpa olacak. Daha sonra bu yarım sağ buğday olarak belirleniyor. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ım efendilerimizin yarım sağ buğdayda icmaları oluyor. Hazreti Muaviye'den sonra yarım sağ buğday. Yarım sağ buğday da e, fıtır sadakası olarak veriliyor. Bu hadis-i şeriflerde yok buğday. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine-i Münevvere'de arpa ekmeği yeniyor Buğday ekmeği ya çok az var Ya da işte bu tür mesailde bahse Medar olacak kadar yok piyasada Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Temel gıda olarak daha çok arpayı zikrediyor Peki fıtır sadakası veriyoruz Kimler veriyor nisaba malik olanlar veriyorlar Fakat zekat nisabıyla bunun nisabı arasında fark var bunun nisabı nami olmayacak. Zekatta nisab nami olacaktı. Ya hükmen nami olacak veya hakikaten nami olacaktı. Hakikaten nami nasıl olacaktı? Bizzat doğuracaktı, doğumla artacaktı. Koyunda, keçide, sığırda olduğu gibi hükmen nami olacaktı, parada olduğu gibi. Ama bunda 200 dirhem ya paranız var veya 80 gram altın var Onun değerinde paranız var, nisab bunlardı ticaret mallarında, dirhemle altındı. Peki ya da bunlar değerinde ama ticaret malı olmayan bir takım eşyalarınız var. Bunların da ederi, bunların da değeri 200 dirheme ya da 80 gram altına tekabül ediyorsa bu kişiye Fıtır sadakası vermesi gerekir. Yani bunu genişletiyor şeriat. Neden genişletiyor? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır sadakasını ne zaman veriyordu? Sabah namazından bayram namazına kadar olan o arada veriyordu. Sabah namazını mescidde kılıyor sonra oradan musallaya gidiyor. Musalla hemen o mescidin ön tarafında menaha denen yerde orada bayram namazlarını ilerleyen yıllarda kılmışlardı Mescid-i Nebevi ashab-ı kiramı almayınca oraya giderken ya da orada namazdan önce fıtır sadakalarını dağıtıyordu ya da sahabe-i kiram efendilerimize radıyallahu anhum verin buyuruyordu. Peki neden verin? Çünkü bugün insanları artık istemekten kurtarın. Yani sen bayram seviniyorsun ama orada başka birisi var. Senin çocukların yeni elbise aldılar ve Peki o da baba, o da evine gidecek, onun da çocukları var, kızı var, oğlu var, onlar da bekleyecekler. O evde bir hüzün olmasın. Yani bayram yaşanacaksa bu köy bütün bayram yapsın ki o zaman bayram olur. Eğer bayramsa Medine, bütün evleriyle bayram yapsın, bütün evleriyle sevinsin o zaman bayram olur. Onun için e, İslam fıtır sadakasında nisabı, zekatta olduğu gibi sıkı tutmuyor, gevşetiyor. Yani işte o da versin, şu da versin. Tarlası var adamın ama parası yok. Tarlası var. O tarladan aldıkları kendi geçimini sağlıyor. Öyle bir tarlası var. E, o tarlanın sahibi de parası yoksa nakit o da fıtır sadakası versin. Ki o zor durumda olanlara eğer sadaka verenlerin oranı adedi çoğalırsa o zaman onlar daha rahat ederler Herkesin yüzü bayramda gülsün Efendim işte fıtır sadakasına Bu cihetle Bir fıtır sadakası diyoruz Yani Sadakatul fıtri bayrama O gün Ramazan bayramı olduğundan O güne izafe ediyoruz Sadakatul fıtri ya da fıtır Beden, fıtrat Yaratılışın sadakası Onun için buna sadakatur rasi zekatul beden de denir. Başın sadakası bedenin zekatı. Yani bir anlamda bedeni temizliyorsun. Bedende bir ayda oluşan bir kir vardı. O oruçla o kiri 11 ayın kirini temizlemiştiniz. Şimdi fıtır sadakasıyla ona son müdahaleyi yapıyorsunuz. Artık bayrama gidiyorsunuz. İnce ayarlarını yapıyorsunuz bedeninizin. Onu da fıtır sadakasıyla yapıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fakir için, fukara için bir yiyecek ama sizin için de o Ramazan ayında eğer kötü konuşmalarınız varsa, refes vesaire varsa onlardan da fıtır sadakası sizi temizleyecek. Aynı zamanda beden temizliği var. Şimdi İnsana izafe edince bedeninin temizliği, başının zekatı, bedenin sadakası dediğiniz zaman beden söz konusu olunca insanlar verme noktasında daha hassas oluyor, olurlar. Onun için oraya izafe ediliyor. Sadakatul rasi, zekatul bedende'' deniyor fıtır sadakasına. Peki hicretin ikinci yılında emrediyor aleyhissalatu vesselam. Zekattan önce emrediyor yani ondan sonra her fıtır sadakaları var. Peki metninden okuyalım şimdi. Babu sadakatul fıtri, ve hiye vacibetun alel hurril muslimil maliki li miqdarin nisabi fazlan an hawaijihi'l asliye. O yani o hiye sadakatul fitri. Fıtır sadakası vacibetun <imstih> <imstihuben> alel Hür olacak. Yani hürriyet elinde olacak. El-Muslimi Müslüman olacak çünkü bu bir ibadet. İbadet olduğundan dolayı bunu Müslümanlar yerine getirir. El-Maliki limktar Nisabi Sonra bu nisap miktarına malik olacak. Ama dediğim gibi buradaki nisap yani ticaret malı ya da nakit para olmasa da ama 80 gram altın değerinde bir takım eşyaları varsa, tarlası, bağ bahçesi, evinin dışında yani asıl ihtiyacı dışında bunlar tabi bu eşyalar havacı asliyenin dışında olacaklar eğer bu kadar bir takım e, efendim e, akarı varsa eşyaları varsa havacı asli dışında bu adam fıtır sadakası verecek o halde el hurri'l muslimi el maliki limiktarin nisabi fadilen ana havaicihil asliye fakat bu da Evi gibi, arabası gibi, kıyafeti gibi, yiyeceği gibi temel ihtiyaçlarından arta kalan bir nisab olacak. Bunların dışında olacak bu nisab. Havacı Asiye'nin dışında. Peki, وَهِيَ وَاجِبَتٌ عَلَى الْحُرِّ Hür olana, Müslüman olana vaciptir. Peki, kimden ödeyecekler bunu? اَنْ نَفْسِهِ ve الصِغَارِ lil لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّي وَلَدِهِ وَاَنْكَانُوا كُفَّارًا لَا غَيْرُ عَنْ نَفْسِهِ Yani yedfavu an nefsi. Kendi adına verecek. Kendi bedeninin bizzat fıtır sadakasını verecek adam. Sonra وَاَوْلَادِهِ صِغَارُ Kütü, Küçük çocuklarının fıtır sadakasını verecek. Küçük çocukları. وَعَب۪يدِهِ لِلْخِدْمَةِ e, Hizmetini yapan köleleri varsa abid. Onların hizmet için olan kölelerinden fıtır sadakası verecek. Peki bu kayıtla bu bir kaydı ihtirazi ne dışarıda bıraktı? Yani an abidihi li Eğer ticaret için köleleri varsa ticaret onların fıtır sadakasını vermeyecek. O mudabbarihi mudabbar ne demişti? Ben öldükten sonra sen hürsün. Yani döbürden aklınızda kalsın, son, netice, nihayet. Ben ölünce sen hürsün diye kölesiyle bir anlaşma yaptı. Ben hayatta kaldığım zaman içerisinde sen benimle birliktesin ama ben ahirete gidince artık sen hürsün dediyse böyle bir köle onun da fıtır sadakasını verecek. O umu veledihi umu cariye onunla beraber olduğu çocuk dünyaya geldi. Onun da verir ve inken ul kuffaran. Bunlar küfar bile olsa, yani kölesi, ummu veledi, müdebberi küfar bile olsa bunların fıtır sadakalarını verecek. Ama bunun dışındakileri vermek zorunda değil. Bunların dışında laayru, bunlardan başka işte eşidir, büyük oğludur. Onların fıtır sadakalarını vermek zorunda değil. Peki verirse olur mu? Olur. Peki büyük oğlunun eşinin fıtır sadakası niçin vermek zorunda değil? Çünkü eşiyle büyük oğlu üzerindeki mülkiyeti tam bir mülkiyet değildir. Mesela adam evlendi, hanımının malı var. Hanımının malı üzerinde adam tasarrufta bulunamaz. Sadece hanım ona müsaade ederse, derse ki işte benim şu kadar param var, sen benim paramı işlet. Yani işletmesiyle sen meşgul ol derse adam yapabilir yani kadın evlendi, babasından ona yüklü miktarda bir meblağ kaldı veya işte babası iş adamıydı, kadın da tek o, evladı olunca o da iş kadını oldu. E, birisini ayarladı, oraya koyduğu müessesenin başına, e, kadın ondan hesap alıyor, orayı idare ediyor. Eşi karışabilir mi ona? Karışamaz. Mal onundur, mülk onundur. Aynı zamanda evlenmek demek kadının erkek, erkeğin de kadın üzerindeki Hukukunun terettüp ettiğini kabul etmek ve bunlara riayet etmektir. İşte o haklardan bir tanesi de kadının ya eş malını korur ya da işte müessesesini idare etmesine e, e, müsaade eder. Ama yani adam derse ki hanımına evden dışarıya çıkamasın. Yani benim hanımım çıkamaz tabii evden dışarıya ancak haftada bir babasını görmek için. Çıkabilir. Eşi müsaade etmese de haftada bir eğer babasının evine girmesine eşi müsaade etmiyorsa Babam bu eve gelemez dediyse hanım haftada bir eşinin müsaadesi olmadan dahi çıkar Aynı şehirde ise babasını ziyaret eder Peki yani o zaman böyle bir müesseseyi nasıl idare edecek? İşte o müesseseyi idare eden kadına eve işte gelir eşi de yanında olduğu halde hesabı verir Peki ne kadar olacak fıtır sadakası? Miktarı ne kadar olacak? İşte bu hadis şerifte de e, beyan edildiği gibi Farada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem zekât el fıtri ala zeker ve alunsa ve al hurr ve saan min tamrin avu saan min shayirin bir saa buğday, bir saa arpa, bir saa hurma olacak. Ya o ya o olacak. Peki bir saa ne kadardı? Üç. Kilo 333 gram olarak alırsak yani bu kadar hurma verecek. Ama bu fıtır sadakasını verirken insanlar kendi sofralarına bakacaklar. Yediğinizden yedireceksiniz. Dolayısıyla kendi sofranıza göre kıymetlendireceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir sağ hurma olarak belirledi. Bugün 10 riyale de hurma var, 200 riyale de hurma var belki daha yüksek e, a, hurma da var. Yani şimdi 200 rial'den kilosunu alırsanız o zaman 3 kilo 330 gram ne kadar yapar? Yani 650 e, rial yapar belki değil mi? 650 küsür yapar. Peki bu kadar ne kadar Türk parasına tekabül ediyor? Yani sen zenginsen durumun işte diğer insanlara göre fevkalade ise o zaman hurmanın yüksek olanını dikkate alır. Ona göre fıtır sadakasını hesap edersin kardeşim. Peki wa hiye nisfu sa'in min burrin temrin zebibin kıymetu Efendim nisfu min burrin. Yani hadis-i şeriflerde biraz önce de söylediğim gibi bur yok. Yani buğday yok. Hz. Muaviyeden sonra belirleniyor ama sahabe buna ittifak ediyor, Bunda ittifak ediyorlar. Ya yarım sa buğday ya da onun unu dakikihi buğdayın unu olur. Ev şairin ya da ne olur bir sa arpa, bir sa arpa ev dakikihi ya da onun arpa unu olur. Ev temrin ya da Hurma verir, min temrin yani hurmadan verir. Ev zebibin kuru üzüm, ev kıymetü zalik ya da bunların kıymetini verir. Peki evla olan hangisidir? Efendim evla olan e, para olarak vermektir. Özellikle bayram sabahına gittiyseniz, çünkü adamın ihtiyacı belki ekmektir, belki tuzdur, belki paradır, çocuğuna harçlık verecektir. Belki ona kıyafet, ayakkabı alacaktır. Dolayısıyla bunu nakit olarak yani böyle yiyecek olmaktansa nakit olarak vermek daha evladır. Peki kıymetini almak bu noktada delilimiz neydi? Yani zekat, malın bizzat kendinden de verebilirdik. Onun kıymetini hesap eder para olarak da verebilirdik. İşte fıtır sadakası, hadis şerifte beyan edilen sağdan, e, efendim hurma da verebilirsiniz e, arpa da verebilirsiniz veya nakit para da verirsiniz peki bunun delili ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e göndermiş onlar ona darı veriyorlardı arpa veriyorlardı ne demişti? Allah Resulü aleyhisselamın ashabı işte bu kıyafetlere kumaşlara daha muhtaçlar ensar muhacir daha muhtaç bana onları verin demişti o kıymeti almıştı Medine'ye getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de niçin böyle yaptın diye azarlamadı. Sonra Kavuma diye bir deve görmüştü Allah Resulü. Çok iyi böyle yüksek, örgücü yüksek bir deve. Neden ben sizi insanların mallarının en iyi olanlarını almaktan nehyetmedim mi buyurdu. Zekat memuru da ben ya Resulallah iki tane adama düşüyordu, onları hesapladık e, verdim geriye onları karşılığında böyle iyi bir tane de aldım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine sükut etmişlerdi, o sükut ikrardı demiştik, dolayısıyla zekatı kıymeti üzerinden fıtır sadakasını kıymeti üzerinden verebiliriz peki ve sâ'u semâniyetu Iraki, bu sağ fabrikasyon olmadığından hep bu ölçülerde bunu söyledik, altını çizdik. Fabrikasyon olmadığından her yerin sağı farklı, gramaj olarak farklı. Dolayısıyla buradaki sağ dediğimizde neyi alıyoruz? Semaniyetu artalin sekiz rıtıl. Yani sekiz rıtıl bir sağ yapacak. Peki bir rıtıl ne kadardır? 384 gram. Bir rıtıl 384 gram 8'de çarparsınız, işte karşılığı ne çıkarsa belki bizim o sahada verdiğimiz ölçü tam olarak e, onun karşılığı olmayabilir. Ama bunlar hep fabrikasyon olmadığından dolayı bu tür e, gramajlarda oynama olur dedik. Efendim şimdi de onun vücup vaktinden bahsedecek ne zaman o vacip olur, fıtır sadakası ne zaman vermemiz gerekir? Otejibu bitulo al-feciri yaum al-fitrı, otejibu sadakat fitr yani fail odur zamirdir de ona gidiyor. Otejibu bitulo al-feciri yaum al fitr günü bayram günü fecrin doğmasıyla beraber vacip olur yani sabah namazının girmesiyle vacip olur. Adam geceden ölse fitr sadakası ona vacip midir değildir? Peki? Bayram gündüz de olsa ona da vacip değildir. O bu bi tulu'il fecri yevmel fitri fe in Peki adam fıtır sadakasını önce verse, yani sabah giderken adamı bulamam ben. Niyet ettiniz falana vereyim diye. Olur mu olur? Yani on son 10 on gün, son 15 günde verilir diyenler var ama tamamında da Ramazan Şerif'in tamamında verebilirsiniz ama son 10 günde vermek daha doğru olur son 10 günde vermek. O tecbu bi tulu'l fecr yevmel fitri fe in yani o sabah namazından önce verirse caiz olur. O in ahharaha fe ikrajuha efendim eğer onu vaktinden geciktirirse yani sabah namazıyla vacip oluyordu işte bayram namazına kadar onu vermesi gerekiyordu ama bulamadı veremedi ya da yanında para yoktu o an veremedi peki ne yapar <gülüyor> o bunu ihraç etmek ona gerekir yani bu mali bir sadaka olduğundan dolayı insanlara esası yardım etmektir dolayısıyla bu adam ilerleyen günlerinde yine bunu verir ama Ramazan ayında verseydi, bayram sabahında verseydi o zaman daha fazla ecir alacaktı. Şimdi Ecrine ne olacak? Nakıs olacak. Ama kurban böyle değil. Adam e, kurbanı veremediyse, zengin bir adamsa ne yapacak? Onun karşılığında para olarak verecek. Yani kurbanı değil de e, o e, kurbanın parasını sadaka olarak verecek. İster satın alsın ister almasın. Çünkü kurban ne zaman kesilirdi? Bayram gününde. Bayramdan sonra onu kesemez artık. Peki fakirse o kurbanı alarak kurban kendisine vacip olmuştu. Ama onu kurban günlerinde kesecekti. Kesmediğinden dolayı kurbandan sonra kendisi kesemez ne yapacak? Onu o halde sadaka olarak verecek. Hayvanı sadaka olarak verecek. Yani burada e, mali e, bir e, sadaka olduğundan dolayı bizzat kendisini bayramdan sonra da veriyoruz diyoruz ama sevabı az olur. Ve inkanelis sagiri malun eda anuhu ve diyuhu an Efendi bu imkan el-saghir malun eğer küçük çocuğun malı varsa veli ne yapar edda anhu veli veli ondan öder onun adına öder o maldan öder ve kölesi varsa yine onun malından öder ve yustahabu ihrajuha yevmel fitr kabla al-khuruc ila al ha ihrajuha ihraju sadakatil fitr Fıtır sadakasını yevmel fıtri bayram günü kablel hurucu ilel musalla, musallaya çıkmadan vermek müstehaf. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını Mescidi Nebevi'de kılıyor. Oradan musallaya gidiyorlar. İşte o arada sahabe-i kiram radıyallahu anhum onlar fıtır sadakalarını veriyorlardı.